سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا أعمل لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجوال الكريم ربي شرف لي صدري ويسير لي عملي واشل لغبة لكما يفقه قولي وفرد عملي إلا الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يرده بكماله بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الحجار لفي نجحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائدين وما أدراس ما يوم الدين ثم ما أدراس ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفسي شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم وظلنا رسوله النبي الهاشم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والكرام جرت نذرته عنايه الى ووثق هدايته الى سوف ساكن في بحر النعيم الى ذلك لكن ليتاني تزغمن بالذري معصوم ومحفوظ الى Cennet ve cemalullah şeref ile şeref yaz bizleri bu rebe ve o rebe perişan etme, kulu huzuruna al, izzetun ve Amin, elfe elfe amin, ve hürmeti seyyidin misalim, elhamdülillahi yaratil alim. Selam bismillahirrahmanirrahim. Bayram ve emsali günler, insan kendi iradesiyle bunu idrak edemez bile Kalbinin ve hissiyatının Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği günlerdir. İnsan parçına varamadığı bir sayıkla Allah huzuruna itilir. Mescitlere gönderilir. Vesile arar ellerini açsın ve günlümden geldiği gibi Allah'a yalvarsın ve yakarsın. Vesile arar o gün için <gülüyor> Cenab-ı Hakk'a onun huzurunda iki damla gözyaşı döksün, arz-ı budiyette bulunsun vesile arar o gün, rahatını kendisine terk ettirmek için. Bunlar bizim bilemediğimiz sayıklar ve müminler olarak Allah huzuruna itilişimizin, mevlananın huzuruna getirmişimizin ifadesidir. Bu itiş ve bu getirilişi Cenab-ı Hak hayatın dair günlerinde, dair işlerimizde de devam etsin inşaallahu teâlâ. Bir güne veya bir haftaya, bir aya, mahsus olmak üzere aziz ettiği bu cemaati, Aziz-i Cebbar olan Hazreti Allah, nasıl kendisi ezeli ve ebedi azizdir, bu cemaati da yaşadığı müddetçe aziz eyletin. Kendisine intisapla, Habibine iktida ile, Kur'an'ın emirlerine infiyatla. Biz, Dehr'in hadiselerinden ciğeri yalmış, kalbi parçalanmış, kafası darmadağınık olmuş bir cemaat olarak fefirru ilallah Fermanı ı subhanesine iftidaen buna firar ediyor, huzuruna geliyoruz. Dışta hadiseler ve zaman bize bir ine batırırsa, onun huzurunda gelip inlemek istiyoruz. Huzuruna bu hava, bu anlayış ve böylesine hassas gelişimizin manası da budur. Şeytandan canımız yanarsa, nefis canımıza taklit masiyetlerden kurtarırsanız da teneffüs edeceğimiz bir yer ararız. O zaman Allah fermanı ile bana firar edin der. Bizde kalbimizden geldiği ve hissiyatımızın müsaati nispetinde Allahümme inna ne'ûzu bike minke Allah'ın Allah'ım hepimiz sana yine senden sığınıyoruz veya senden sana sığınıyoruz. Dışta bizi helak etmeden sana dehalet ediyor, rahmetine sığınıyoruz. Şeytan bizi mahvetmeden ve sen bizleri bu çöllerde başıboş bırakmadan korktuğumuz, endişe ettiğimiz için yine sana sığınıyor, sana dehalet ediyoruz." diyoruz. Bu mana ve bu şuurla, bu idrak ve bu anlayışla camiye gelirsek, dakikalarımız belki aylar, belki seneler olur. Ve bu anlayış belki camiden çıktıktan sonra, ondan sonra devam edecek olan hayatımıza da tesir eder. Belki sonra bütün hayatımız Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil istikametinde olur. Allah'tan korkmak, Allah'a karşı saygılı olmak insanlık için barılacak ilk fazilet merhalesidir. Allah'a karşı saygısı olmayan insan o fazilet merhalesine ulaşamamıştır. Kalbi onun korkusuyla doğru taşmayan bir insan, insanlık için mevcut ve mukadder olan fazileti elde edememiş demektir. Korkar da ne yaparsın, nereye kaçacaksın? Ondan başka mafuz yok ki ona gidilsin, onun diyarının dışına çıkmaya imkan yok ki başka diyara gidilsin de başka diyarın sultanına iltica edilsin. Bütün diyarlar hepsi onun, bütün diyarların anahtarları, kilitleri onun, bütün kapılar onun elinde, bütün pencereler onun emriyle açılır. Öyleyse o bizi tasdik ederse yine ona sığınacağız, ondan tasdik görürsek, o bizi batırırsa yine ona sığınacak, ona zehalet edeceğiz. Tıpkı annenin sonsuz şefkatini idrak eden çocuklar gibi, onun şefkatli tokatlarıyla yine onun sinesine sığınmak gibi. Cenab-ı Hak bu anlayışı da bize ihsan eylesin inşallah. Bu vazide açılacak ikinci merhalede bu alabildiğine saygının ve kalpte hasıl olan mehabet ve ve mence olarak bize gösterdiği mabudu u mutlakı gördükten sonra, onun kurtarıcılığı karşısında gönül dolusu sevgiyle ona teveccüh etmektir. Yani Allah'ı sevmek, onun rahmetini ummak, onun rahmetine iltica etmektir. Bu da ikinci merhaledir. Bu merhaleyi dahi aşmayan bir insan insanlık adına mukadder ve mevcut olan faziletten nasibi o kadar olacaktır. Allah bildiğine korkacak. Allah bildiğine saygıyla Allah huzuruna gelecek. Başka kapı bulamadın, sevekküh edecek başka birisini bulamadığın için ona dönecek ve onun kurtarıcılığı, sonsuz merhametinin seni garp etmesi, seni istiab etmesi için alması karşısında onu sonsuz bir sevgiyle sevecek ve sadece onun rahmetini umacak. Bu iki hususu, iki hususun kavmeti kıymetine uygun değerlendirme, takdir etme ve muvazene yapma değil de, bugünkü havanın verdiği kisve ve Cenab-ı Hak, af yürürsün, İstiyat velle taifine perişaniyet vermesin, imkan bahşetsin, doğruyu da konuşmaya muvaffak etsin, bu muvazeneyi yapmaya çalışayım. Cenab-ı evvela ihlasla dinlemeye, ihlasla konuşmaya muvaffaklete bu cemaatı istifariyede muvaffak kılsın inşâallah Teala. Evet, insanlarda bir fazilet gitti, en birinci derecede ancak Allah'a karşı olan saygıyla gelişir. Biz müminler olarak Allah'a imanın verdiği mehavet ve mesafetle inşaallah Taala tamamı olmasa bile kalplerimizde o fazilet islinden vardır. Allah'a rica edelim bu fazilet islini ikmal buyursun, lütfettiği lütufları ikman buyursun. Fermanı ı ile ifade ediyoruz. O size bütün nimetleri verdi ve tam zaman verdi zahir ve batın hiç eksik bırakmadan verdi diyor. Zahiri bütün nimetleriyle bizi perverde eden o sultan-ı layezal, batınımıza, batının nimetleriyle de imdadımıza koşsun, bizi perverde etsin. Bizi iman ve Kur'an'dan tam nasip alanlardan, iman ve Kur'an anlarından tam nasip alanlardan eylesin inşaallahu tal Allah ta'l-u insanların derecesine göre. Allah'ın azameti, Allah'ın Allah olması Celle Celaluhu, olması tabiri ince hesaplarla Zat-ı hakkında kullanılması caiz olmasa bile beşer olarak kelime kısırlığından ötürü Zat-ı Ecelle Âle hakkında kullandığım bazı tabirlerden dersin hidayetinde yine ona sığınıyorum. Olma, bulma, bulunma tabirleri onu ifade etmez, ama ne acı ki biz O'nu ifade edecek başka kelime bulamadığımız için bunlarla O'nu anlatıyoruz. Evet, Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın azameti ve Cenab-ı Hakk'ın günahkar ve asi insanlar için takdir buyurduğu, vaad ettiği korkunç azap karşısında Allah'tan korkulur. Ve bir de Allah'tan, Allah'ın bile sonsuz iltifatatını, sonsuz rahmetini kaybetme endişesiyle Allah'tan korkulur. Ya rahmetin ilketi verirse, ya bizi burada perişan ederse, ya bizi şu vahşet kahretinde imansız, saadetsiz şakavetin kucağına atıverirse, işte bu endişeyle kul Allah'tan korkmadan korkar, tir tir titrer, Allah'a intisabını devam etmemek için Allah'a iltica eder. Allah'tan korkan insan, Hayatını ahirette Allah'ın huzuruna çıkacağına göre tanzim eder. Allah'tan korkan bir insan burada, Allah'a imanın verdiği anlayış ve şuur içinde davranır, ciddi, kibar ve meleklerin takdir edeceği bir insan havasını devam ettirir. Cenab-ı Hak inşaallah Teala bizi öyle eylesin. Fakat bu herkesin derecesine göredir. Nice kimseler vardır ki hayatında bir zamla gözyaşı dökmemiştir ama, fakat içinde bir derdi bir üzüntüsü de yoktur. Öyle kimseler de vardır ki gecelerinin üzüntüleri onların gözyaşlarıyla ile mütemadiyen ıslanmaktadır ama bunu dahi mabud mutlaklarına karşı az görmektedirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbi daima buruk ve yüzünde daima bir teessür ve teessürün çizgileri vardı. Mütemadiyen derin bir kalbi inkitarı onun yüzünde okumak mümkün idi. Bununla beraber o diyordu ki, Ma عَرَتْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ ya maruf. Ey bilinen seni hakk ile bilemedik! Ma abedına حَقَّ اِبَادَتِكَ يَا ya Ey mabud Ey mutlak, sana hak ile kulluk yapamadık! Ey mescud, sana hakk ile secde edemedik! Ey merkû iley sana hakk ile rükû edemedik! Ey dergahında her şeyi halledilen Allah, senin huzuruna hakk ile gelemedik diyordu. Kabı çok geniş, bu kapının yanında, kaşık kâmeti kıymetinde olan Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam, dergâh-ı geldiğinde kulluğunu, böylesine derin bir anlayış içinde Cenab-ı Hakk'a takdim ederse, Allah'a karşı takdim edeceği hiçbir şey olmayan, biz günahkarlar nasıl demeli, nasıl o huzura gelmeli, Cenab-ı Hakk'a nasıl teveccüh etmeli, bu mevzuda hiçbir şey demek istemiyorum. Sadece, camiye gelmiş olmakla gösterdiğimiz müminlik vicdanına havale ediyorum. Bu bir alamettir ki, biz müminiz, camiye geldik, secde etmeye hazır bulunuyoruz. Gururumuzu kıracak Allah'ın azameti karşısında yüzümüzü yerlere süreceğiz. İşte bu anlayışın gösterdiği, işar ettiği, tertemiz vicdanlara havale ediyorum. Onlar bunlar. Herkes imanının derecesine göre Allah'tan korkar. Öyle mü'min vardır ki Hz. Ali gibi camiye teveccüh ettiği zaman rengi kaçar, benzi sararır, solar, kendisine yanına sokulsan sorsa niye rengin kaçtı, neden ayaklarını kamçılamakta, kimin huzuruna gittiğimi biliyor musunuz? Hayatın hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna gidiyorum diyordu. Ma'budin Mutlak'ın huzurunda mabedi mukaddesse dahi bu vaziyeti idrak edemeyen ruh perişaniyeti içinde bulunan yirminci asrın perişan Müslümanlarını, Allah rütfettiği lütuflarını itmam etmek suretiyle bu girdaptan kala eylesin, tableti üzerimizden alsın, bize hak ve hakikatın yüzünü ayan ve göstersin inşallah. Hak dostu korkunun büyüklüğü, azametine göre vefat edeceği zaman ben vefat ettikten sonra beni yakın ve külü savurun diyor. İslamiyet'te böyle bir şey yoktur. Kimse öldükten sonra yatılmaz. Bunu Hindular yapar. Ama mümin Allah'a karşı derin saygısı ve şiddetli korkusu karşısında öylesine hissiyatıyla kamçılanmış ki sağlam vücuduyla Allah'ın huzuruna gitme niyetinde değildir. Allah'ın huzuruna o vaziyette gider. Kulum niye böyle yaptın? Kur'an'da Allah Resulü'nün, benim Resulüm'ün hadisleri içinde böyle yapacağına dair bir işar ve işaret var mıydı? Huzuruna vücudumla çıkmadan çok korktum Allah'ım. Orada yakarsın diye çok korktum Allah. Onun için burada işimi bitireyim diye öyle yaptım. Allah ben de seni affettim fermanı ver. <gülüyor> burada başımıza misibet olarak gönderdiği ve gösterdiği, öylece dünyadan bizi küstürdüğü, öylece kurbu huzuruma tevcih buyurduğu, bizleri Vaci Bülücüt ve Sekeddet Hazretleri dünyada çektiği şeylerle Haydi Burak'ı affetsin desin, affınamaktar eylesin inşaAllah-u Teala. Orada bizi seyyiatımızla, günahlarımızda muhafaza buyurmasın. Burada da günahlarımızın cezasını çektirmesin. Fakat muhakkak adaletinin iktizası bir yerde bunları çekmek icap ediyorsa, biz keremine ve rahmetine sığınarak diyoruz ki, Allah'ım burada çektir de, yevme sükret sevairde bize getirme, şefaatçi yok mu diye bastırma orada yüz kere, yere sürdürme burada sürdür, burada tecdettir, burada gurur ve emaniyetimizi kır, burada kapına tevcih buyur, burada kulluğumuzu hatırlattır, burada kendi kapına giden yolu bize göster, boynumuzdaki katmaları hatırlattır da senin Mevla ve Allah olduğunu hatırlayalım. açımızda fakrımızda, huzuruna gelelim. Böyle diyelim ve bu anlayış ve şuur içinde Mevla-i Mütala edelim. Muhterem Müslümanlar, bir insanın kaybettiği ve edeceği şeyler arasında, insanın şahsi hayatı için en mühim mesele iman mevzuunda, İslam mevzuunda kaybettiği şeylerdir. İnsan anasının, babasının vefatını ağlarsa, yakınlarından bir tanesinin göçüp gitmesini ağlarsa, dilgir olur kalbini parçalarsa, sinesini hançerleri saplarsa, iman mevzuunda zaafı karşısında, tıpkı kendisine uranyum sıkılmış gibi, uranyum sıkılmış atomlar gibi patlaması icap eder. Parçalanıp etrafa dağılması icab eder. İman ve İslamiyet mevzuunda kaybettiği şeyler karşısında. Bu cemaat, iman ve İslamiyet mevzuunda bir şey kaybetmiş midir, etmemiş midir? Bunu Cenab-ı Hakk'ın rahmetle teveccü ettiği mübarek bir bayramda sizin yüzünüze söyleyip de içinize burkuntu meydana geçmeyecektim. <gülüyor> Bu cemaat kendi derdini bilip de kendi derdini ağlamazsa benim ağladığım ağlarsa, benim ağladığım kimse de ağlarsa hala yolumda olmamış demektir. İşte böylesine kırık, yıkık, çökmüş olarak Allah'ın huzuruna bir daha gelir. Zaten bayramda benim onun huzuruna gelişim, bir sene yaptığım şeyleri defleşmek içindir. En yakınım olan Allah'la defleşmek içindir. Nefsimi şikayet etmek içindir. Hissiyatımdan dolayı mazur görün. Ondan utandığımdan dolayı onu affettimle mazur görsün. Bu cemaata Cenab-ı Hak kalplerine, kendisine karşı saygı ihsan etmek suretiyle eski izzetini, eski şahmetini, eski celadetini iade buyursun. Bu cemaate hakiki manasıyla müslüman eylesin, hakiki manasıyla mümin eylesin. Biz onun rahmetiyle bir kısım Resul-i bulutlarından damlaların aşağıya doğru geldiğini görmeye başladık. Zeminimizde o damlalarla bütün yeşillerin sert toprak şak şak edip yukarıya doğru medet resan ile Allah'a el açıp yalvardıklarını gördük. Evet insan Allah'a saygısı nispetinde, Allah'tan korkusu nispetinde insan ve müslümandır. Kimin kalbi bu mevzuda çok yükser ve uyanıksa, o Allah'a o kadar yakındır. Ve kim mescitte dahi uyukluyorsa, uyuyorsa, ne olursa olsun Allah'tan o nisbette uzak, Resulullah'tan o nisbette uzak, şeytana o nisbette yakın Evet, size şu noktadan ayrıldım da bunları arzettim, Allah'ın rahmetle tecelli ettiği bir günde Cenab-ı Hakk'ın gadabına, Cenab-ı Hakk'ın nefretine ve lanetine kimseleri arz etmek sürediyle kalbinizde burkuntu yapmak istemiyorum dedim. Cenab-ı Hak da bizim kalbimizde burkuntu yapmasın, affetmemekle, mağfiret etmemekle, huzuruna almamakla, bizi kendisine tevcih etmemekle yıkmasın bizi inşallah. Evet, hakiki mü'min bu saygıyla, bu saygı içinde Teala hayatına bir yön verirse onu mes'ut ufuklar, mes'ut akibetler beklemektedir. Rasûl-i Ekrem aleyhisselatu vesselam ve onun sadık ashabı bu vadide derin endişe içindeydiler. Allah Resulü hakkında Kur'an, serman-ı ile Allah'ın kelamı olarak ma te ve ma te günahlarını affettiğini ifade ettiği halde Allah Resulü durmadan Allah'a müteveccif ağlıyordu. Durmadan kalbinde burkuntular birbirini takip ediyordu. Durmadan hissi bir eziklik içinde yüzünü yerlere sürüyor ve gözlerinden akıttığı cennet çeşmelerinden daha aziz gözyaşlarıyla seccadesini yıkıyordu. Onu böylesine tilgir ve tilhun eden neydi? Allah'ın azameti, Allah'ın muhabbeti. O büyük olan Allah'ı seni idrak edemedim demekle idrak etmişti. Allah hakkında en büyük idrak ifadesi idrak edemedim demektir. En büyük marifet ifadesi seni bilemedim demektir. En büyük kulluk arzı sana hakkıyla kulluk yapamadım demektir. İşte o bunun ezikliği altındaydı. Hayatının sonuna kadar da bunu yaşadı. Hayatının sonuna kadar. İş sadece kendisine ait mesuliyetleri taşımak, kendisine ait olan şeylerin altında ezilmekle bitmiyordu ki Allah Resulü aynı zamanda bütün ümmetinin mesuliyetini de omuzunda taşıyordu. Bir yerde ümmetinden birinin gönlünden yukarıya doğru tesbih sadatı gibi Allah nezdinde tesbih kadar kabul edilen bir inilti duyduğu zaman, of oh, fâsiyetten o günahdan ol, şeytandan ol sesini işittiği zaman, bunlara da ortasında Resûlullah, o da o oh! diyordu, masiyetten of diyordu, günahdan of diyordu, namaz kırmayan evlat ve affattan diyordu, Resûlullah'a bağlı olmayan ümmetten of diyordu, of diyordu. Bugün de senin yaptığın her şey, mübarek ruhu gibi tertemiz olan yeşil kubbenin altında yeryüzünün en azim kitabiri, Allah'ın en celil mabed Muhammed'in seyredinde birbirini takip eden mevceler halinde oflar meydana getirmektedir. Evet, Cibril Emin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi. Rengi kaçmıştı Cibril'in. Temessül ederdi hiye suretinde gelirdi. Bazen başka bir sahabi suretinde gelirdi. Bazen kendi havalı keyfiyeti içinde temessül ederdi. Renginin kaçmış olmasını, benzinin solmuş olmasını İçindeki teessürün yüz haklarında belirmiş olmasını sorunca, Allah cehennem cehennemi alevlen fermanını etti, gazabını alevlen fermanında bulundu. Cehennemi bana vakt misin ya Cibril? cibril Emin resulullaha cehennemi vaktetmeye başladı. Bu kapıdan şunlar girer, bu kapıdan şunlar girer, bu kapıdan şunlar girer, bu kapıdan ve sonsuz bir sükut. Ağlama ıstırap daha geldi Cibril'de. Resul Ekrem'in derengi kaçtı, bencil oldu. Niye kötü ettin? Bu kapıdan da o ümmetin girecek diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günlerce eve kapandı ve dışarıya çıkmadı. Ümmetinin ıstırabını gönlünde yaşıyordu. Kıyamete kadar ma'fiyet içine inhimak eden ümmetinin, kendini tanıyamayıp yoluna gelemeyen ümmetinin, Kur'an'ı takdir edip altına giremeyen ümmetin Allah'a inkiyaedemeyen ümmetin, şeriatı elinde katların elindeki meyit gibi itaat edemeyen ümmetin derdiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günlerini zehir etti. Mahzun peygamber yudum yudum ümmetin ıstırabını yudumluyordu. Biz hayatın zevk ve cefasını yaşaya duralım. Hayatın zevk ve sefatına inhimak ederek duralım. Allah Resulü'nün hayatını kurçaladınız. Teşrih masasına yatırıp didik didik ettiğiniz zaman, o hayatın her terresinde ümmeti için birer feryatın gizli olduğunu göreceksiniz. Onun hayatını, manevi tarafını kurcabaya bilseniz, nice feryatların ümmet adına, nice ıstırapların ümmet adına, onun mübarek maneviyatı ve mübarek vasifesi içinden hortladığını göreceksiniz. Siz dahi korkacak, siz dahi oh diyeceksiniz. Her dertli ona başvuruyor, baktım diyor Resulullah'ın huzuruna gidiyordu yaralandım deyip onun huzuruna gidiyordu. Günaha girdim deyip onun huzuruna gidiyordu. Yaralı her kalp Allah Resulü'nün kalbinde de bir yara açıyordu. Kim ne derse desin vefatı mevzuunda ben de şöyle diyeyim. Eğer yanılıysa Allah seni affetsin. Bizim kalbi hayatımızın ölüşü İslam adına işlediğimiz cinayetler neticesindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şufane alemden baki aleme geç etmesi, dünya odasından ahiret odasına irtihar ve intikal etmesi, onun kalbinde ümmetinin ıstırapları adına meydana gelen yaraların tahammül mesale gelmesiydi. Yanındaki dostlarına işte şimdi damar koptu dediği zaman kim bilir belki bunu anlatıyordu, atık ciğer çatladı dediği zaman belki bunu anlatıyordu. Büyük insanlarda acip bir büyüklük vardır. Onların başları daima cemaatlarının dertleriyle, dumanlı dağlar gibi bulutlarla kaplıdır. Onlar daima mahsûl ve O, ondan sonra ümmetin yüzünü güldürüp de kendileri ağlayan büyük insanlar. Milletimin imanını selametle görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Büyük adama hak bir sözdür. Milletimi felaket ve alakette görürsem cennet bile beni bilgir eder, bilhûn eder. Büyük adamlara hak sözdür vücudumu büyüt, büyüt de cehennemi doldurayım, ta benden gayrısı soruya girmesin deme büyük adamlara şeydir. Bu Hz. Muhammed manzumesinde saadet aslında bu asla kadar, felaket aslına kadar söylene gelen büyük insanların sözleridir. Rabbi kerimimizden rica edelim, rahmetine itica edelim, Canı dudağına gelmiş şu felaket aslında, bu felaket asının bir kenarını saadet ası yaparak, o asıyla, o saadet asıyla bu saadet asını birleştirsin ve canı dudağına gelmişlerin gardına koysun. Evet şu noktadan buraya da girdik, her defa ona başvuruyordu, herkes onun kalbinde yara açıyordu, herkesin ıstırabı onu mustarip ediyordu. Kur'an ifade ediyor, وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ya اُوْكَ فَسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الْرَسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابَ rahim. Eğer onlar zulmeder de sonra istiğfar ederlerse, zulümlerini idrak eder Allah'a telaccüh ederlerse, sonra Peygamber de onların günahlarını yarlıklar, affederse, onlar Allah'ı tevvâb ve rahim olarak bulurlar. Ama acaba Rasûl-i Ekrem huzuruna çıkacak halimiz var mı? Acaba rasûl Aleyhisselatu Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın huzuruna çıkıp da bizi affet diyecek halimiz var mı? Herkes kendi nefsine desin. Söyleyen kendi nefsi hesabına söylemiş. Ben de nefsim adına diyeyim. Şu noktayla alakalı aklıma gelen şeyi. Hava i nefsime uyup pek çok günah ettim. Huzura yüzde varayım ya Rasûlallah. Bu kafir nefselinden bu bir dili bir çareyi kurtar. Yeter fıskıl bu usandım ya Allah. Bu tatmalı boynumla huzuruna gelip görenler hep beni divan etensin ya Allah. Ama o halde o anlayış, o şuur içinde huzuruna gitme havadını ve de kaybetmiş bir cemaat için söylenmiş sözler değildir. Sadece söyleyene, ruhun şad olsun leyla demekle ittifa edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun. Zaten bu bayramda Cenab-ı Hakk'ın tevfikine istinad ederek, söyleyeceğimiz, düşüneceğimiz her şeyle manevi bir tevbe, manevi bir nedamet, ve günahlara istifar yapabilirsek bizim için kâr olan budur. Bugün bir marifet dersi beklemeyin. İlim namına bir şey söyleyeceğimi unmayın. Sadece hatlarda günahlarımıza karşı bir nedamet hissi belirirse Kur'an-ı Kerime dönme, dönemlerle omuza omuza verme. Onu anlamı aşkı ve şevki içinde bulunanlara müzahir olma. His ve heyecanı denizler dalgası gibi içimizde belirirse o zaman bir fayda temin edilmiş olur. Yoksa yarım saat içinde, bir saat içinde Allah marifeti adına, Kur'an hakaifi ve esrarı adına ne söyleyebilir ki insan? Bütün sözü Kur'an söylemiş, Resulullah söylemiş, Hakkıyla onun sadık yarları, yaranları bugüne kadar söylemişler. Onların üzerinde söylenecek her söz daittir. Söz Sultanların yanında atılan taşlar baş yarar. Nice başlar yarmak maksadına matup olmak üzere veya nice başlar yarmaya rağmen biz yine bu sözleri söylemeye devam ediyoruz. Allah yardımımız başlarına götürüldü de bizleri affeylesin inşâAllah-u Teala'dır. Mü'min için en büyük felaket, mü'min için en büyük şenaet, mü'min için en büyük denaet, Allah camiye gelmiş, gelmekle ve izzet kazanmış mü'minleri, bu evsafı âdiyeden mukaddes, münezzeh ve müberra buyursun bu onun elindedir. Size daha evvelki bir dertte arz etmiştim, Hz. Ömer Cennetü i anlattığı zaman oraya nebiler girecek deyip Resul e, ''Hani "Enneke ey Allah'ın Resulü" diyor. Sonra siddikler girecek dediği zaman da "Enneke hani ya Abu Bekir" diyor. Sonra şehitler girecek dedikten sonra nefsine dönüyor ve şöyle diyor: "Enneke ya onlar hadis şahide. Nerede şahadet nerebesen ya Ömer." Sonra da kendi kendine şöyle diyor: "Biz önce öyle diyelim, sonra da şöyle diyelim. Seni hicret ettiren Allah, seni peygamberin arkasına tabi kılan Allah" Seni Medine'ye getiren Allah, imanı sana ihsan eden Allah, şehadeti de ihsan eder, onun kereminden uzak değil. Ben de diyorum ki bizi camiye getiren Allah, gecenin istirahatını, hab gafletini terk ettiren Allah, şurada bütün hissiyatımızı ve kendisine tevcid eden Allah, niye bizi saadet arkasında saf saf dizmesin ki? Niye sahabinin arkasında bize bir yer vermesin ki? Niye o devri sahabi güldürdüğü gibi ağlayan devrimisi de bizlerle güldürmesin ki? Belki biz günahkarların buna liyakatı yoktur ama fakat hiç günah batmamış tertemiz bir nesil vardır. Çiçeği burnunda delikanlılar vardır, en alımlı, en çalımlı zamanında Allah'a teveccüh edenler vardır. Envar-ı Kur'aniye'ye teveccüh edenler vardır. Vakıa başkasının hakkı ve hürmeti için dua etmeyi mahturlu görürler ama Allah beni mazur görsün, diyeyim onların hakkına ve hürmetine bizi de güldürsün Allah, onları da güldürsün inşallah. İşte biz böylesine dalalet ve küfrün anından bıkmış, yırmış, olarak çok korkuyor ve titriyoruz. Bizim için en büyük tehlikenin günahlar ve mafiyetler neticesinde dalalete ve küfre saplanma olduğundan çok korkuyoruz. Günahın büyüklüğüne göre Allah bizi korkutsun inşallah. Gerçek müminlik nişanesi şudur ki insan dalalet ve küfürden çıktıktan sonra yeniden dalalet ve küfrün içine girmeyi cehennemin içine girmek gibi, şirkin, iğrenç ve nefret verici kabul eder. Dalaletten ve küfürden o kadar içtinap eder. Hz. Ömer'in çok aziz bir kardeşi vardı. Yattığı müddetçe aziz ve Allah olan Allah Celle onu kabrinde aziz eylesin. O, Hakk'a giden yolda Ömer'den evvel maksuba, maksuda ulaşmıştı. Ömer daha develerin boynunu panayırlarda bükerken, o nefsinin boynunu bükmüş, altına almış, Resulullah'ın huzuruna gelmişti. O aziz amcasının bu hayat bahşi olan sözlerini dinlemişti. Büyük Zeyd'in sözlerini dinlemişti, Hanif Zeyd'in sözlerini dinlemişti. Resulullah'ın peygamberliğinden evvel karanlık alemde, karanlık ufuklarda nurlu parmağıyla helezomlar çizip hakikat adına tablolar gösteren garip bir insan vardı, buna Zeyd diyoruz bu halif müslimdi, peygamber görmemişti ama fakat çanağında peygambere ayıp çorba vardı, evinin içinde Hz. Muhammed kokusu vardı, burcu burcu macasından mütemadiyen lahuti bir koku çıkıyordu. Son dakikalarını yaşarken kendisine er sana şefaat ederim diyen bir peygamber görmemişti. Fakat evlatlarına şöyle vasiyet ediyordu, benden sonra bir peygamber gelecek, havasını bacamızın üzerinde hissediyorum fakat sevsetmeden etmeden hemen ona cehalet edin diyordu. Bu söz, yeğen Zeyd'in kulağından girmiş, kalbine yerleşmişti. Onun içindir ki, ilk Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin La ilahe illallah sesini işittiği zaman, koşa koşa gitmiş, Lebbeyk ya Resulallah demiş, bize gelmiş. İşte bu Ömer'i hep ağlatıyordu. Neydi bu Zeyd ve ne yapmıştı? Zeyd sessiz yaşamıştı, meçhul bir insandı. Adına dikilmiş büyük bir mezarı yoktur hayatında da yaptığı işlerle kendisini gösterecek, hafiz işleri de yok gibidir. O insanlık için yaptığı bütün büyük işleri sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasına bağlamış, o istikamette yapmış, meçhul yaşamış, meçhul ölmüş ve meçhuller arasında mezarsız kim bilir nerede yatmaktadır. Biri müstesna zaten bütün meçhurlar adeta hepsi meçhul gibidir. Birisi müstesna, tarih onu silememiş, kainat adına yaratıldığı için iki yarını almış vezir olarak yanına, sadece malum olan odur. Onun dışında bütün maruflar, bütün büyükler hepsi mezar taşı olmadan başlarında meçhur yapmaktadırlar. Zeyd de o meçhur imamlardan bir tanesidir. İmam ölüm kalın birbirini takip ettiği, ölümün cennat gibi ortalığı katıp kavurduğu, insanları biçip hak ile yeksan ettiği hengamda, kulağı ketiliyor, kolu kopuyor, bacağı yerinden kopuyor, Zeyid saat sola sesleniyordu. Resulullah aşkına şu yalancı peygamber önünde kaçmayın diyordu. Etrafına toplanan kimselerle düşmanı püskürtüyordu. Ve Ömer'e, Ömer, e, Ömer ağlatacak bir haber geliyordu, Zeyid senden evvel Allah'a göç etti, senden evvel nasıl Resulullah'a hicret etti, senden evvel nasıl dünyada mafihayı terk etti, öyle de senden evvel Resulullah'a gidiverdi dediler. Ömer hep ağlıyordu. Ömer'i e ağlatan şey başkaydı, minbere çıkıyor, ağlıyordu, iniyor, ağlıyordu, günlerce ağzına bir şey koymadan, durmadan ağlıyordu. Ömer'in ağladığı şey çok derindi. Mütemmim İbn-i Nüveyre yanına sokuldu, o da ağlıyordu, durmadan ağlayanlardan birisi de oydu. İkisi de kardeşine ağlıyordu ama, fakat ağlama hedefi tamamen başkaydı. Niye ağlıyorsun? Ey Allah'ın Peygamberinin halifesi! Zeyd'e ağlıyorum. Zeyd, benden evvel Resulullah'ı tanıdı, Benden evvel İslam'ı tanıdı, benden evvel Allah'a vardı ulaştı, dünyanın kirine, tozuna, toprağına boyanmadan. Ben hala yaşıyorum burada, ne olacağımı bilemiyorum, onu ağlıyorum. Ağlama Ömer diyordu, ağlama diyor kendi alıyordu. Sen niye ağlıyorsun? Sen benim halimde olsan hiç durmadan ağlarsın. Zeyd orada Resulullah'ın yolunda vefat etti. Benim kardeşime gelince o Müseylem'in yolunda vefat etti. Allah'ım şu millete el uzatmış kimselerin arkasından gitmeye bil derin muvaffakı. Allah'ım Kur'an-ı Beyan'ın en varını en yakın zamanda neşreyle, canı dudağına gelmişlerin imdadına sen gel, abi i Edib'ini gönder, ruhaniyeti altında da yaban olalım, mev'ud ve mukadder olan akibetimize yükselelim, imanın ve Kur'an'ın semalarına çıkalım, bizi aziz eyle, bizi bahtiyar eyle. Evet, Mütemmim İbn-i Nüveyre, kendi kardeşinin orada dalalet ve küfür içinde ölmesine ağlıyordu. Büyük bir kapanın söylediği bir söz vardır. Teessürden eğer bir kalp parçalanırsa, bir genç imansız olduğu sözü karşısında o kalbin atom zerratı adedince etrafa dağılması icap eder. Her gün binlerce genç imansız olmakta, her gün binlerce kadın şirazeden çıkmakta, dehrin ve dalaletin yumruğu ve tekmesi altında ezilmekte, belalet seli içinde bir kütük gibi yuvarlanıp gitmekte ve bunun karşısında atom zevveti adedince parçalanan kalpler yoktur. Vardır, belki çok azdır biz göremiyoruz. Cenab-ı Hak belalet ve küfürden kalplerimizi müteessir eylesin, iman ile kalplerimizi mütehassis eylesin, Kur'an ile kalplerimizi mütehassis eylesin, imana ve Kur'an'a çok muhtaç, cemaline çok müştak bizleri artık buralarda yalnız bırakmayı daha uzun devam ettirmesin, saadet ve selamet ihsan ederek kurbu huzuruna alsın, iki cihanda bizleri aziz eylesin, Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz böylesine küfür ve zalaletten korkarak Allah'ın huzuruna geldik. Cenab-ı Hakk'ın keremini, rahmetini umarak, reca ederek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geldik. Ne kadar isyan etsek, ne kadar masiyetlere dalsak dahi, ondan başka dayanacak, sığınacak yerimiz, kapımız bulunmadığından ötürü onu bilerek yine huzuruna geldi. Hazreti İsa, Allah'ın salatu ve selamı onun, Efendilerin, Efendisi Hz. Muhammed ve sair şanı çok güce hepsinin üzerine olsun Cemaatinin dalalet ve tuyanı karşısında, batıl yola sapması karşısında, mâkeme Kübra'da, sıgaya çekilecek. Sen mi beni mâbud edinin diye ümmetine telkin ettin. O ne dedimse bunu sen biliyorsun. Ama Cenab-ı Hak bunları azap edecek. اِنْ تَعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ <gülüyor> hakim. Allah'ım eğer azap edersen onlar senin kulların. Söz çok büyüktür ancak bir Peygamberin söyleyeceği sözdür. Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Benimle onların münasebeti sadece senin beni vazifelendirmen ciheti iledir. Beni vefat ettirdikten sonra da o vazife bitmiştir. Onlar tamamen senin rahmetinle baş başa kalmış. Veya senin azabına maruz kalmışlardır. Eğer azap edersen onlar senin kulların, benim bir şeyim değil. Ve in tabiir lehum teynne kantel azizdur hakim. Şayet onları azap edersen sen adil ve ilgana hakim sensin. Her şeyi hikmetle yapan sensin. Allah Resulü Nasıllallah Vali sellem Cenab-ı Hak başka türlü diyordu. Hazreti İsa ümmetinin saadeti selameti için yalvarıp yakarıyor bilgir oluyordu. Allah Resulü Aleyhisselam cenaba şöyle diyordu. Ve ma kana Allahu yuadibuhu ente film ve ma kana Allahu aazibuhum em yesaferu. Habibim sen onların içindeyken ben onları azap etmem. Sen onların içindeyken ben onları kahretmem. İnşallah gönlümüzde olduğu nispetle de bizi kahretmez. Ve bir de onlar istiğfar ettiği nispetle yine onları azap etmem. Sen işlerinde bulunmasan bile, ben hayatı olmasan bile onlar bana tevekkül edip günahlarının ezikliği, kalplerinde masiyetin hasıl ettiği burkuntularla benim kapıma gelirlerse ben yine onları azap etmem diyordu. Burada Allah Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem fersah, fersah ileriye gidiyordu. Onun ümmeti içinde bulunması, sadece ümmeti içinde bulunması ümmetin aklına Kur'an vesile sayılıyordu. Halbuki bu şeref ve elde etmek için Hz. İsa yalvarıyor ve yakarıyordu. Bu yalvarmalarından bir tanesini de Allah kabul ederek, onu Hz. Muhammed'in ümmeti içine sokacaktır. Cenab-ı Hak bizi de o yolda hadim eylesin. Bu baye bizlere lütbesin bütün liyakatsızlığımıza rağmen. Evet onun rahmetini umuyoruz. Herkes ona onun rahmetini söyleyerek, onu vesile yaparak ona dehalet ediyor. Biz de onun rahmetini vesile yapıyor, ona dehalet ediyoruz. Günlerin en hayırlarından bir tanesinde, tam vaktinde idrak etmesek bile hep arkadan gelen Müslüman cemaati, dokuz asır önde giden, bilhassa milletimiz dokuz asır daima önde gitti, bayraktarlık yaptı, bayrak taşıdı ve devrinde söz söyleyen adama kendisi hakkında bayraktar dedi. Cenab-ı Hakk'ı vücud affetsin, lütfesin, bizleri iki cihan ve aziz eylesin. Bir iki cümleyle ile arz edeceğim mevzu ettikten sonra, öteden beri Belki kıymeti olmayan bir adet haline getirip Mevla-i dua şeklinde değil de bir keyfiyet bir hüviyeti, bir haliyle münacaata benzeyen bir teveccühümüz var. Daha ziyade benim için siz ona dua demeyin, hatta münacat da demeyin. Derdimizi huzurunda dökmekte büyük fayda mülahaz ettiğimiz, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dertlerimizi dökme, etme ve dertleşmeden ibarettir. Allah Ta'ala ve Tebedes Hazretleri, iyi şeyler yapmaya muvaffak kılsın, iyi şeylere iyilik katan ihlas içinde iyi şeyler yapmaya muvaffak kılsın inşallahı tal Bize iki kanat olabilecek iki hususu arz ettim. Kanat olup da bizi evci kemale çıkaracak iki hususu arz etmeye çalıştım. Belki hissin verdiği bulantıyla mesele bütün vüzuhuyla ortaya çıkıp ve vüzuhuyla kalplerde ve kafalarda yerini bulamadı. Bunlardan bir tanesi, kendisine karşı çok saygı duyulması gereken mabudu mutlata karşı saygılı olma Mabudu mutlaktan çok korkma onun azabından çok korkma. Bu imanın derecesine göre olur dedim. İmanı derecede hat safhaya geldiği zaman üzerine yüklenen mesuliyetten ötürü insan değil de keşke ağaç olsaydım diyordu Allah Resuulu İnsan değil de keşke hayvanları yediği ot olsaydım. İnsan değil de şu ağacın başındaki kuş olsaydım, sonra insanlar beni yeseydi, insanların vücudunda yerimi alsaydım ve sonra da beni dışarıya çıkarsalardı. Hz. Ebubekir aynı feryatla dilgir, Hz. Ömer aynı feryatla dilgirdir. Aynı şeyler Allah'a karşı arz etmektedirler. Bunlar Allah'ın azametini idrak etmenin, Allah'ın muhabbeti ve mehabeti altında tir tir titremenin ifadesidir. Ve bunlar serâf hikmettir. Resul الْحِكْمَةِ مَحَافَتُ hem de hikmetin başıdır bunlar. Eğer hakiki varlığınızın manasını anlamak istiyorsanız, kainatın varlığının manasını anlamış görünüyorsanız, Allah'ın azametini idrak etmiş iddiatındaysanız, Allah'a karşı taybınız ve Allah'tan çok korkunuz olacak. Siz o zaman ehli hikmetsiniz, siz o zaman eshab hikmetsiniz, siz o zaman geliş hikmetinizi anlamışsınız, siz Allah'ın sizi yaratış hikmetini anlamışsınız, siz Allah'ı idrak etmişsiniz etmeme, etmemeyi itiraf etmekle idrak etmişsiniz. Siz Rasûl-i Ekrem'i idrak etmişsiniz demektir. Bir taraftan bu, bizi alabildiğine ümitsizliğe iterken, battım, yıkıldım, tükendim dedirtirken, bundan sonra benim için melce ve mence yoktur, dayanak yoktur dedirtirken, beri tarafta hemen Cenab-ı Hakk'ın inne rahmeti sebefet alâ gazabî. Rahmetim gazabım üzerine galiptir. Gazabımı geçmiştir. İnne رَحْمَةِ وَسِعَتْ كُلَّ şey fermanı ı duyuyoruz. Rahmetim her şeye vasidir. Allah'ın rahmeti o kadar vasidir ki, mâkeme Kübra'da zuhur ettiği zaman, şeytan dahi o rahmetten ümitle başını kaldıracak. Şeytan dahi o rahmetten ümit ederek, ümit var olarak başını kaldıracak. Bizim Allah hakkında zannımız bu merkezdedir. Cenab-ı Hak bu zannımızda bizi yalancı çıkarmasın, her şeyin bittiği noktada dahi olsa bu zanda bizi yanlış çıkarmasın. Birkaç evvelki Mevise'de bundan birkaç evvelki derste arz etmiştim size. Allah Resulü'nün misaliyle müşahede ettiği bir vaka hadis kitaplarında sayı olarak nakledilir. Mahkeme i Kübra'da hesabın neticesinde kendisini battım kabul eden bir kul, melekleri şiddet ve hiddetiyle cehenneme doğru sevk edilirken, döner, geriye bakar. Allah mekandan münezzehtir ama sevk edildiği yere döner bakar. Hesabının görüldüğü, Mevlasıyla konuştuğu, muhasebesinin bizzat Allah tarafından yapıldığı yere döner bakar. O orada bulunmuştu ama Mevla mekandan münezzehti Allah biliyor her şeyi, onun kalbini de biliyor. Meleklerine sordurur şahit tutmak için. Sorun niye geriye bakıyorsun, sorarlar niye geriye baktın? Der ki Allah'ım senin hakkında benim zannım böyle değildi, Ben haydi götürün cennete diye öyle düşünmüyordum. Benim zannım şuydu ki ben ne kadar günah işlersem işleyeyim, ne kadar batarsam batayım, Allah'ın huzuruna geldiğim zaman beni affeder. Ben seni böyle bir Allah tanımıştım. Allah En buyurur. Kulum beni nasıl sanıyorsa ben öyleyim, evet şimdi onu cennete götürün ferman eder. Amelle değil çok iş yapmakla değil, aldanır da mahkeme-i kübrada, ben amelimle cennete gitmek istiyorum derse bir insan, diyecektir Allah Resulü ifade ediyor, götürün onu cehenneme tehdidiyle karşı karşıya kalır. Ama Allah hakkında zannını sağlam yapar, Allah'a bir hakkını iltica eder, kuvvetli bir recail Allah'a teveccüh ederse, rahmeti sonsuz olan Allah'ın rahmetinden şeytanın dahi ümit var olduğu o günde, onun rahmetinden ümit ediyoruz ki bizleri de öyle yapsın. Siz kendinizi öyle düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Ama bu hadis her okuduğum zaman acaba ben o muyum derim. Tamamen işinin bittiği, cehenneme yitildiği an, şu zannı Allah adında o zamana kadar devam etsin. Acaba o ben miyim derim. Belki benim gibi bütün mücrimler, belki benim gibi bütün hayat isyan içinde geçmişlerin hepsidir. Belki bu cemaat içinde öyle çokları vardır. Başımızı çevirip de Allah'ım seni affedici olarak tanımıştık bizim günahlarımızı da affedin. Ve bugün de bu mübarek mescide toplandık, hesabın ne olduğunu, kitabın ne olduğunu bilemiyoruz. Amel ve amelin muazenesinin ne olduğunu bilemiyoruz, azametiyle Allah'ı da bilemiyoruz, Resulü Ekrem Aleyhisselatu Vesselamı da takdir edemiyoruz, başlarımızı bilemediğimiz bir tarafa çeviriyoruz, kıbleye doğru çeviriyoruz, bazen da yukarıya doğru kaldırıyoruz. Mekandan münezzeh olan Allah mekandan münezzehtir, ne sağdadır ne soldadır, ne öndedir, ne arkadadır, cihetlerden münezzehtir Allah, mekan olmaz Allah'a Celle Celaluhu. Ama bir tarafa yüzümüzü çeviriyoruz, siz kalp kulağınızla şunu dinleyin, Allah diyor ki Celle Celaluhu, niye başınızı sağa sola çeviriyorsunuz, niye başınızı yukarıya doğru kaldırıyorsunuz? Senin rahmetini dilemek, senin lutfunu dilenmek için Allah'ım, hakkında zannımızı gerçekleştirmen için Allah'ım, ağlayan milleti güldürmek için Allah'ım, bizi bıktığımız, usanlığımız bu perişaniyet içinde daha fazla derbeder etmemen için Allah'ım. Gerçekten ağlayan, gönülden ağlayan, ağlayıp da ağlamasını çağlayanlar haline getirenler, o çağlayanlar da yepyeni bir nesil ve ter-ü yetiştirenler hakkı için Allah'ım, bizi de onların içine ilhak eyle, başımızı taştan taşa uğrarak akıttır. Otel içinde durmadan akalım, durmadan çağlayalım, sana doğru gelelim, senin dertlin olalım, senin yattığın ocakta yanalım, senin ateşinde dilhun olalım. Ama ayar ateşinde zülhlerimizi yakma, ayar ateşinde bizi toprağa, toza toprağa boyama, dünyanın kirleriyle boyama, kalbimizi öldürme. Diyelim Cenab-ı Hakk'a teveccüh edelim. Bunları demek için buraya gelmiş olalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. İslam'ın izzet kazandırdığı cemaati İslamiye'yi İslam'ı hakkıyla idrak ettirmek suretiyle de aziz eylesin. Belki bir nokta çoklarının dikkatini çeker. Erkek de ağlar mı? Erkek evet ağlamaz, başka şeyi de ağlamaz da ama Allah karşısında erkek oğlu erkekler ağlar. Allah'tan erkek oğlu erkekler korkar. Allah'tan kalbi mahabet ve mahabetle dolu olanlar erkek oğlu erkeklerdir. Evet bunu da tembir lüzumunu hissettiğim için arz ettim, beni mazur görür. Allah yar ve yardımcımız olsun, bir de mutadımız olan dua yapalım, halimizi Allah'a şikayet edelim, ona şikayet edelim, nereye şikayet edeceğiz? Ona isteklerimizi, dileklerimizi de ona arz edelim, vaskasız arz edelim. Araya şunu bunu koyarak değil, mübarek bir bayramda, bütün dünyada olmasa bile şu anda, bütün Türkiye'de toprağı şehit kanlarıyla yoğrulmuş, mescitlerinin duvarlarında hac olarak kullanan belki toprakta dahi, belki cimentoda dahi şehit kanı bulunan bu vatanda, şehitlerin ruhlarının huzuruyla dahi dileriz Allah'tan Resulullah'ın ruhu dahadır olsun inşallah. Ve bize bu vadide yol gösteren müşşitlerin, müstahların ruhları da hazır olsun inşallah. Elimizden tutsunlar ve biz içinde bulunduğumuz yidaptan çıkasın. سُبْحَانَ رَبِّنَا رَبِّ الْعِزَّةَ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُسَلِينَ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 جائل الملائكة رسول الأولي أجنحة المثنى وثلاثة وربع يزيد في القلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سبحانك لا أحسسنا عن عليك أنت كما أسنيت على نفسك أزجارك وجل سناؤك ولا يحزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وسحب أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أول دعائنا، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أوسط دعائنا، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في آخر دعائنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجهم مهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ان أسألك بأن 특히ивал أشهد أن انت الله الذي لا إله إلا نعمه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاً اللهم ان اسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والكرام. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا جلال والإكرام يا حي يا قيوم فرد حي قيوم حكم عبد قدوز أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم الله هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل اللهم مالك الملك الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم o Allahu allazi la ilahe illahu el melik el kudus es selam el mu'min el mehim el aziz el cemal ve el tekid el halik el bari el ma fi aziz ya alamin ve ya al Jackie! seni senin kuranındaki senalarla senaya etmeye çalıştık zira seni sen ancak senaya edebilirsin yine Habibi edibin dilinde kendisine selat selamı onun söylediği sözlerle arz ettik. Tergahınızda hadiyetinde kabul eyle. Ya Rabbi Habibi edibin bize şunu haber verdi. Senin mübarek isimlerin arasında İsmi Azam'ın vardır. İsmi Azam'la kim dua ederse onu kabul ederim ferman ediyor. İsmi Azam olarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet ettiği şeyleri toplu olarak tergahınızda hadiyetinde okuyarak dualarımızın kabulununa bağlıyoruz. Dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin! Bir sene işlediğimiz masiyet, irtikâb ettiğimiz hatalardan bıkarak, usanarak, bayramdan bayrama dergahın ezdâ gelerek burada dertleşiyoruz. Senden başka dertlerimize derman olacak bulunmadığı için senin huzuruna geliyoruz. Dertlerimizi senin huzurunda döküyoruz. Bunları yaparken yine senin ifadenle, senin Kur'an'ın ifadesiyle Peygamberlerin dilinden öğrendiğimiz şeylere dayanıyoruz. اِنَّمَا اَشْكُوبَتْ لِي وَحُزْلِي اِلَى diyorlar Kalbimiz kırık ise, masiyet için isek hissiyatımız sönmüş ise, kafamız başka tarafta kullana kullana işe yaramak hale gelmiş ise, bu halimizi Sana şikayet ediyoruz Allah'ım. Nefsimizi Sana şikayet ediyoruz Allah'ım. Ben nefsi emmaremi Sana şikayet ediyorum. Senin ihsan ettiği lütuflarla mağrurlanan nefsi emmaremi, masiyete ihmak eden nefsi emmaremi, günahlardan bıkıp usanma bilmeyen nefsi emmaremi, Kur'an anlamayan nefsi emmaremi, şeytana karin olan nefsi emmaremi, hakikati Ahmeti müdrik olmayan nefsi emmaremi, devamlı olan rübübiyetine ve ezeli olan uluhiyetine karşı muhakkaten sana kulluk yapan nefsi emmaremi, ebedi kulluğunu idrak edemeyen nefsi emmaremi, dünyanın zevk ve sefatına dalan ahireti unutan nefsi emmaremi, cennetin nimetlerine karşı gözü kapalı nefs-i emmaremi ve bütün şeytanları, onların şer ve şerarelerinden ötürü nefsimi sana şikayet ediyorum Ya Rabbi. Bütün müminlerin dertlerine devalar ihsan eyle Ya Rabbi. Derdimle beraber dertlerine devalar ihsan eyle Ya Rabbi. Hakiki iman ve hakiki salahi ihsan etmek suretiyle, aziz ve bahtiyar eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Sen esbab tahtinde işlerini icra ediyorsun, rububiyet ve icraatına esbabı perde yapmışsın. Biz o esbaba tevessül etmeden, senin İslamiyet'i gönlümüzde ihya etmenle bizi güldürmeni arzu ediyoruz. Halbuki sen bunları esbabla yapıyorsun. O esbaba tevessül ve mübaşere tebisleri muvaffak eyle ya Rabbi! Ya i̇lahel alemin bütün felaket, bütün denaat ve şenaetlere rağmen, kapımızda yaktığın ezeli ve ebedi Kur'an şua ve Kur'an şûretine müteveccih olup ondan bir hakkın istifade etmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Sen ümmeti Muhammed'i, sen insanları affetmek için çeşitli vesileler ortaya sürüyor, onları affetmek için bahaneler ortaya vaz ediyorsun. Senin vazettiğin bu vesile ve bahaneleri değerlendiremiyoruz. Sen onları değerlendirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya eklemin. El açıp da senin huzuruna gelecek halimiz yoktur. Gönül açık da halimizi sana arz edecek halimiz yoktur. Bütün senenin bütün eyyamı mahiyet içinde geçmektedir. İbadeti taatımız yoktur. Olanları riya içindedir. gösteriş içindedir. Alayış içindedir. Hepsi böyle olmasa bile çoğu böyledir Allah'ım. Binan bu vaziyette senin huzurunda ellerimizi kaldırırken utanıyor ve hicap ediyoruz. Ama ellerimizi başka tarafa çevirecek bir yer bulunmadığından ötürü yine sana ellerimizi kaldırıyoruz. Sana kalkan ellerimizi boş çevittir mi Allah'ım? Bu milletin ellerini geriye boş çevittir mi Allah'ım? Bizi affetmekle bayramı bayram eyle Allah'ım. Kerem-i lutfunu bayramı bayram eyle Allah'ım. Kalplerimizi sana tevcih etmekle bayramı bayram eyle Allah'ım. Ya İlahel âlemîn ve Yâ Ekremel Ekremîn, bizim saadet ve selametimiz için sen âyetü beyinatınla bizleri tenbir ve irşâd ettin. Peygamberin bu katlanmadı, sırap ıstırap kalmadı, hayatı bizim için ıstıraplarla geçti. Şu anda da ümmetin dersleriyle dilgir, kabrinde yatmaktadır. Huzuruna gittiğimiz zaman, huzurundan uzak kaldığımız zaman her halükarda o nebi ümmi, o çok yüce, şerefli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı hayatımızın her anı, her dakikası, her saniyesi hata, isyan ve suy, edeblerle doludur. Sen o Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a liyakatlı ümmet olmaya da bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Kur'an-ı beyana Beyane halis cemaat olmaya muvaffak eyle bizleri ya Rabbi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ağlatma ya Rabbi. Onu dilgir etme ya Rabbi. O mahzun devresini hayatta iken yaşamıştır o ağlama faslını bitirmiştir, onun kış mevsimi ve sonbahar mevsimi geçmiştir. Ama biz o kış ve sonbahar mevsimini yaşamadan bir ilkbahar bekliyoruz esbabına tevessül etmeden, yolları açmadan çağlayanlar bekliyoruz, etrafı sulamadan yeşillikler bekliyoruz. Ama bunlar senin rahmetinden, senin kereminden umulan şeyler ve senin kudretin de yapabileceği şeylerdir. Sen bizi Meccan'ın affeyle ya Rabbi ve bunları bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin arada sırada senin huzuruna geliyoruz. Belki çoklarımız bayramdan bayrama ancak seni hatırlayabiliyoruz. Sen nimetlerinle her an bizi kendini hatırlatıyorsun. Kainattaki hadiselerin tarratalarıyla kulaklarımızı çatlatırcasın Allah dedetiyorsun Hz. Muhammed dedirtiyorsun, Kur'an dedirtiyorsun ama gazlet bizi öylesine işgal etmiş öylesine gaflet içindeyiz ki huzuruna geldiğimiz zaman dahi uyuyoruz, burada dahi esmiyoruz, burada dahi sana müteveccüh olamıyoruz. Senin huzurunda uyumak ne büyük bir cinayet, senin huzurunda esnemek ne büyük bir gaflet, seni idrak edememenin ifadesidir. Sen bu gafil gönülleri ikaz eyle Allah'ım. Sen bizi iddiadan duaya irca eyle Allah'ım. Sen bizi davadan acz ve fakr'a irca eyle Allah'ım. Büyük iddialar arkasında olmadan bizleri masum ve mahfuz eyle Allah'ım. bu işin muhafızı olan en kenten muhafızlarından eyle Allah'ım. Ya Ekrem el ve Ya Erham rahimin ve Ya Vel-Celali vel-Ikram. Bu tabirlerle seni anan Habibi Edib'in Hz. Muhammed aleyhissalâtu İşte bunlar duaların ortasında, akırında söylenirse sen bu duayı makbul edersin diyorsun. Habibi Edib'in bize bunu talim ediyor. Esma-i Hüsnan'ı şefaatçi yaparak, biz Esma-i Hüsnan'ın istikametinde kaim ve zâim etmeni diliyoruz kaim ve zâim eyle Allah'ım. Esma-i Hüsnan'dan hissedar olanlardan eyle Allah'ım. Hakiki insanla ilâh eyle Allah'ım. Kamil mü'minliğe ilâh eyle Allah'ım. Bizi perişan etme dayanamayız Allah'ım. Hele iman cihetiyle hiç perişan etme hiç dayanamayız Allah'ım. Zaten dört asrından beri, Gele gele yığla yığla üzerimize selakim etmiş dalaletler karşısında sesimiz, soluğumuz kesildi, tıpkı benim şu anda sesimiz, soluğumuz kesildiği gibi ses soluğu kesilmiş 600 milyon bir bin cemaatlardır. Sen hidayet eyle Allah'ım, merhamet eyle Allah'ım. Sen kendini Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin içinde ve başında Rahman ve Rahim olarak bize tanıttırıyorsun. Biz de öyle tanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ile işe başlıyor. Rahmaniyet ve rahimiyetine davet ediyoruz. İşte o mübarek iki isme bizleri bağışla bize merhamet eyle Allah'ım. Bizim günahlarımız cihetiyle değil Allah'ım. Bizim mükellefiyetlerimiz cihetiyle değil Allah'ım. Senin bize olan muhabbetin cihetiyle bize abdeyle Allah'ım. Senin bize lütfun olması cihetiyle bize abdeyle Allah'ım. Adaletinle muamele yapma Allah'ım. Eğer öyle muamele yaparsan hepimiz gayeye gittik demektir Allah'ım. Hepimiz battık demektir Allah'ım, büsvah etmem Aşkım eş Allah'ım. Allah'ım sana malumu ilam olur, senin hüzurundaki sözleri söylemek terbiyesizlik olur, küsraflık olur. Ama Habib-i Edeb'in dua ettiği için ediyorum, o sana halin arz ettiği için arz ediyorum Ya Rabbi dertlerini şerh ettiği için şükrediyorum ya Rabbi. O bin bir isminle sana yalvardığı için yalvarıyorsun ya Rabbi. Yoksa sen içimizi dışımızdan, dışımızı içimizden neyi biliyorsun? Halimize bak ya Rabbi. Perişaniyetimizi görüyorsun ya Rabbi. Sana malum ilan, zahir olan işaretlerin manası yoktur. Bize merhamet eyle Allah'ım. Bitmiş bu cemaate merhamet eyle aman senin rahmetinden mahrum kaldıklarından ötürü şak şak olup yarılmış kalplere merhamet eyle Allah'ım, sönmüş hislere merhamet eyle Allah'ım, ölmüş kalplere merhamet eyle Allah'ım, galaletin müzakeresini yapa yapa, felsefenin müzakeresini yapa yapa, Allah'tan uzaklaştırıcı şekilde formülleştirilmiş ilimlerin müzakeresini yapa yapa, sana karşı yabancılaşmış, yabancılaşmış bütün etkara merhamet eyle Allah'ım. Dileklerini sana arz etmeye, dilenmelerini senin kapında yapmaya, sana tahalet etmeye muvaffak eyle Allah'ım. Ya Ekrem ekremin ve Ya Erham rahimin sen kısa sözlerle de yapacağını yaparsın ama senin huzuruna, Tâfi gönüllerine gelmiş olanlar olur, onlar ellerini kaldırırken, ganimet fırsattır diye ben de ellerimi kaldırıyorum. Onlara ataya yusufaniyeden bir şeyler verirken, belki bana da merhamet edersin diye ellerimi kaldırıyor. Ve huzurunda sözü, sadece sana çok dert için uzatıyorum. Beni mazur gör Allah'ım, cemaatı da mazur gör Allah'ım. Onları da affet Allah'ım. Onlar dalaletteler da ya Rabbi, doğruyu bilemiyorlar ya Rabbi. Doğru yola sen hidayet eyle Allah'ım. Senin Celil surende hidayete bizi ulaştırmanı, hidayet etmeni baştan diledik. Aynen. Duanın başında diledik bizi hidayet eyle Allah'ım. Peygamberlerin yoluna, siddiklerin yoluna, velilerin yoluna, şehitlerin yoluna, bütün liyakatımıza rağmen başını Emir Mimar Çerib'in ayaklarına koyan büyük velinin dediği gibi sadece onların arkasında işte öyle olacağız ve kalbuhum bahsidun dirayeti dil vasittiyodu sahabinin arkasında havhav hav diyerek koşmak üzere bizi hidayet eyle Allah'ım. Kur'an adına ilk sözü, en tonlu sözü, en can alıcı sözü, en hayat vahşi olan sözü Resul-i Ekrem devrinde sallallahu aleyhi ve sellem, önce o, o dediğimiz zaman senin tarafından da ve şer tarafından da anlaşılan, ifadesine ve kendisini bırake muhtedir olamadığımız o senin nurundan yarattın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kendi nuruyla ve nuruna tam maşet olan, kalplerinde maşet bulunan Ashab-ı Kiram sayesinde sen Kur'an'ı neşrettin, sen Kur'an'ı aleme kabul ettirdin, sen Kur'an hükümranları kurdun, sen Kur'an karşısında alemi dize getirdin, sen Kur'an sayesinde ümranlar kurdurdun, şimdi her şey yıkıldı, her şey arabaya döndü, her şey bitti, bütün mumlar yandı, tahtaya da yandı. Bizim de camlarımız hırtlığa geldi. Bitmek üzere ya Rabbi, Habibi Edim'in Arap Yarımadası'nda kalktığı yeter. Atını biraz da bu tarafa doğru tüktü. Dokuz asrıdan beri evine hizmet etmiş bu cemaatine güldürdü. Arkasından yeniden şahlanalım. Bura benim şüreselim derken adını her tarafa götürelim. Adına kurban olayım Allah'ım. <gülüyor> Bitirirsen böyle bitir ama başka türlü bitirme Allah'ım! <gülüyor> <gülüyor> Küstahlığımızı da affet Şu terbiyesizliğimizden ötürü mahkez etme Biliyorum ki sen bana ve cemaate şah damarından daha yakındın! Kalbi atışlarımızı biliyorsun! temiz hissiyatın buhşi vurucu yukarıya doğru çıktı ve bütün şu mübarek Anadolu'da ellerin sana kaltı, gönüllerin sana müteveccüh olduğu şu dakikalarda cemaati müslüminin duasını makbul eyle Ya Rabbi. bayramı hakkımızda müteyemmin ve mübarek eyle Ya Rabbi. Bütün ehli i kabili ıslah olanları hidayet eyle Ya Rabbi. Bütün ehli küfre, iman ve Kur'an'ı göstermeye bizleri muvaffak eyle Ya Rabbi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya muvaffak eyle ya Rabbi. Acdımıza göre değil ya Rabbi, kudretine göre muamele yapıyor ya Rabbi. Fakrımıza göre değil, gınana göre muamele yapıyor ya Rabbi. İçtiğimize göre değil, her şey olmana göre muamele yapıyor ya Rabbi. Zerreyiz fakat ummanlar senin nezzülühiyetinde çağlamakta. Elimizde bir kaşık sermaye ya var ya yok ama bunu senin ummanlarını atıp, örfane yapmaktayız. Bizi ummanların içine katarak, karıştırarak, kendi varlığın Sen'in rızan içinde bizleri hiç ya Rabbi. Kendi şahsi isteklerimizi söndür ya Rabbi. Beşeri kaprislerimizi öldür ya Rabbi. Nefsani isteklerimizi söndür ya Rabbi. Bizi zatında ya Rabbi. Kur'an'da fâni ile ya Rabbi. Habib-i edibinde fâni ya Rabbi. Silinsin bütün arzular, Her şeyde Sen görün Allah'ım ya Rabbi. Her şeyde Hz. Muhammed aleyhissalâtu Vesselam görünsün Allah'ım. Her şeyde Kur'an'ı mühis beyan görülsün Allah'ım. Bizi isyan ve günahlarımızdan ötürü Kur'an'a perde eyleme ya Rabbi. Bütün insanlık alemi Kur'an'ın uğruna muhtaçtır Allah'ım. Bunu sen biliyorsun sana ilan terbiyesizliktir Allah'ım. Bütün insanlık mürşitler beklemekte Allah'ım. Kur'an'ın nurunu neşredecek mübelliler beklemek Allah'ım. Bize liyakat ihsan ve bu çok âli ile bizleri tavzif ile Allah'ım. Rahmetinden ümit ederiz ki bu sayede günahlarımızı mağfiret edersin Allah'ım. Bizi en aziz en şerif, en saadetli bir cemaatin arkasında ikinci saadetli cemaat eyle Allah'ım. O cemaatin adında o cemaate çığır açan, adının remziyle bu yolu bize açan, o suada cümlesine bizler ilhak eyle ya Rabbi, hepimizi sa'id eyle Allah'ım. Hepimizi şakavetten masum ve mahfuz eyle Allah'ım. Hepimizi hadim-i Kur'an eyle Allah'ım. Yolunda varımızda yokumuzda kaim ve daim eyle Allah'ım. Senin Kur'an'ın esasen bizlere ihtiyacı yoktur. Senin Kur'an'ına muhtaç olan bizler diyoruz ki, bizi çok muhtaç olduğumuz bu şeyden ayırma Allah'ım. Bizi dalalet ve nefsin sahrasında başıboşa avaret sergâdan bırakma Allah'ım kurb huzuruna al Allah'ım, himayene al Allah'ım, bizi himaye ile Allah'ım, masum ve mahfuz eyle Allah'ım, aziz eyle Allah'ım, şerif eyle Allah'ım, kerim eyle Allah'ım, latif eyle Allah'ım. Yine senin ismi azamını okuyarız, duamızı bitirmek, münaciyatımızı bitirmek, desteklememizi bitirmekle, izah duayı acaf diyen Habib-i Adib'in sallallahu aleyhi ve iktidar ve ittiba etmiş oluyoruz. Ferdun Huyun, Kuyumun Hakem, Adnun Kuduz. Ezelke ya Allah, ya Hua, ya Rahman, ya Rahim, ya Huy, ya ya Del ve Elkam. Ve İlahe Kul İlahı, Mâhid, La İllah İlla Hu, Raḥman, Raḥim. Allahu La اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى طائر اتوان النبيين والمرسلين عدد خلقك وارضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعض الممات رحمتك يا ارحم الراحمين. يا دائما الخضل على البرية. يا بافئة اليدين بالعطية. يا صاحب المواهب السنية. يا غافر الذنوب والخطية. نري على محمد خير الورا السجية. وأوفر لنا ذنوبنا في هذه الوقتية. وأوفر لنا ذنوبنا في هذه العطحية. وأوفر لنا ذنوبنا الحرمة القرآن. وPE لنا ذنوبنا الحرمة حبيبك رحمة للالمين. يا من اذا دعي اجاب يا سري الحساب يا غفور يا تواب ووفر ذنوبنا واتفلنا في زمة الصالحين ارحم من عظم مرضه وعز شفاءه وقوي بلاءه وانت ملجأه ورجاءه وكثر داءه وانت ملجأه ورجاءه ارحم من ضاقت عليه الأسباب، وغلقت دونه الابواب وتعثر عليه السلوك طريق اهل السواب ya Erhamer Rahimin, ya Dal Celal ve İkram, ya Fel Habr ve İmtinan, ya Dal Men ve İhsan. Ya İlahal Alemin, bütün eyyamımızı inşallahü taala bugün gibi eyle ya Rabbi. Hayatın her dakikasında, her laftasında, her anında azamet ve ulûhiyetini idraka bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Daima bütün hissiyatınızda, dergahınızda hadiyetine bizleri müteveccih eyle ya Rabbi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاترين. واغفر ذنوبنا وأسلنا في زمرة الصالحين. ربنا لا تزيد قلوبنا فأديث هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن كان الوحاب. يا مقلب القلوب ثبث قلوبنا على دينك. يا مقلبة القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلبة القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى تعطيك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى تعطيك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى تعطيك يا راعي الله تعالى الفاتح الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحسي تناء عليه كما أتنا على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا ينزم جنه ولا ينفف وعده ولا إلى غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره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 قد أفلح من تزكى وذكر اسم فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير مبقى إن هذا في سحوف الأولا سحوف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم احترم سما الناس. İnsan ancak nefsin kirlerinden kurtulduğu nisbette Allah'a yaklaşmış olur. Nefsin isteklerinden, haddiklerinden uzak kaldığı nisbette Resulullah'a yaklaşmış olur. Şahsi isteklerini yaşamayı terk ettiği nisbette Kur'an'ın himayesine girmiş olur. Binaenaleyh tezkiye yapanlar, nefislerini temize faka çıkaranlar, onlar kurtuluşa ermiş olacak, saadeti elde etmiş olacaklardır. Nefsini temize fakat çıkarma, nefsini kirler içinde görmek, nefsini hatalar içinde görmek, nefsini mal, e mal kusurlar içinde görmekle olur. Cenab-ı Hak şu mübarek günde nefsimizi mal, e mal kusurlar içinde görmeye muvaffak kıldı. Bu his ve bu duyuş içimizde gizli bir nedamet hasıl ederse, kurtulmamıza, kurtuluşumuza vesile olur inşâallah Teala. Teâlâ. Selam Müslümanlar, bayramı bu istikamette değerlendirelim. Şefik bir gönülle, gakik bir kalp ve hissiyatla insanlar arasında asıl yaratılışımızın, dünyaya gelişimizin hikmesine tam muvaffak olarak melek misal gezmeye çalışalım yeryüzünde melekleri kıpta ettirecek hüviyet içinde arz-ı etmeye çalışalım. Hiç olmazsa şu bayramda, hiç olmazsa melekler, meleği âlâ'nın sakinleri, Cenab-ı Hakk'a istifzar mahiyetinde yeryüzünde fesat çıkaracak, bozgunculuk yapacak dedikleri beşeri Allah Celle Celaluhu, halife olarak yarattığını yaratacağını, onlara söylediğini tasdik eder mahiyette bir hakkın yeryüzünde halife ya liyakat kesbetmeye çalışalım, Allah'ın halifesi olduğunu olduğumuzu göstermeye çalışalım. Hiç olmazsa şu günde, rahmetinden umarız, kereminden ümid ederiz ki, bakiyeyi ömrümüzde ve sair eyyamımızda da onu devam ettirsin. Onun içindir ki, bayramlar bir bakıma şefkat günüdür. Herkes sağa sola giderken, el öpmek için el uzatırken veya öpülmek üzere eller uzatılırken, daha ziyade uzanan ellere şefkat verilir. Şefkat dileyen ve dilenen bakışlara şefkatle muamele yapılır. En matrut, en merdut insanlar da sineye batılır, alımlarından öpülür. Tam bir kuvvetin teessüs ettiği insanlar arasında kendisini göstermeye başlar. İşte o zaman tam manasıyla bir bayram olur. Kinlerimiz, nefretlerimiz, bütün şiddetiyle kalplerimizde yaşadığı müddetçe bayram, manasından uzak bayram olur. Bütün mü'min kardeşlerimiz de o gönülden bu kuvveti yaşamak için onlara karşı arz şefkatte ve arz-ı bulunma mecburiyetindeyiz. Bunu yapalım, Allah'ın rahmeti cemaatle beraberdir. Ta Allah tam cemaat şeklinde teessüs etmiş, teşekkür etmiş, şahsi manevini de teessüs ve teessüs etmiş, cemaatle ya <gülüyor> Allah! Ale cemati sultanı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın yedi ve inayeti cemaatle beraberdir ferman ediyor. Allah'ın rahmetinin sizinle beraber olmasını arzu ediyorsanız, rahmetiniz alemle beraber olsun. Bir men fil artı, yerhamukum man fit Yerdekilere siz el uzatın, şefkatle bakın, şefkatle kucaklayın ki rahmet de sizin şefkat etinesine batsın. Rahmetin timsali olan melekler sizi şefkat ve bastın Ve rahmetin yeryüzünde beşer arasında mümessili bulunan Hz. Vesselam'ın şefaati da sizi zinesine batsın. Sadece bir noktasını tenvir için, küçük bir misalle misalsız hiç söz konuşmadığım için tenvir edeyim ve bitireyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, beşer arasında, beşerin derdine derman ulaştırmak için dolaşıyordu beşer arasında çektiği ıstırapları da bu istikamette çekiyordu. Bayramlarda da sokaklarda geziyor, dilgir gönüllerin imdadına koşuyordu, kırık kalplere el uzatıyordu. Kalbimiz de çok kırıktır ama bizim, rahmetinden ümid ederiz ki, bize de el uzatsın, şu kırık kalbimizi teselli etsin. Geçerken oynayan çocuklar gördü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sağa sola koşuşan çocuklar, Neşe ile bayramın şenliğini bütün hissiyatlarıyla yaşayan çocuklar gördü. Bunlardan bir tanesi vardı ki, tıpkı bugünkü alem İslam gibi boynu bükük ve kırıktı, büyük bir derdi vardı ki ondan rahatsızdı, kenara çekilmiş orada oynayanlara mahzun mahzun bakıyordu. Şefkatin timsali, merhamet kâni Peygamber aleyhisselatü vesselam yanından geçerken şafkata çok muhtaç o başı Sıvaz verdi. Sen niye neşeli değilsin evladım? ''Neden senin bugün şevkin yok buyurdular. Ya Allah benim anam ve babam vefat ettiler. Kim bilir Allah Resulünün yolunda hangi muharebede şehit oldular. Kim bilir hangi muharebede şehit oldular ki Allah Resulünün de ondan haberi yoktu. Ben sahipsizim ya Resulallah. Arkadaşlarım elbise giydiler bugün. Onun için şenle şakraklar. Haçlıkları var ceplerinde. Onun için şenle şakraklar. Evlerine döndükleri zaman yiyecekleri var, onun için şeyin ve var. Bunlar da size bir şeyler anlatsın cemaat. Allah Resulü en küçük hadise karşısında dahi ağlayan Peygamber, en küçük hadise karşısında dahi ayağının bağı çözülen Peygamber, kim bilir orada ne kadar rahatsız oldu, elinden tuttu evine götürdü. Sen ister misin Hasan Hüseyin senin kardeşin olsun, ister misin Fatıma kız kardeşin olsun ve ister misin ben sana baba olayım, isterim ya Resûlallah dedi ve artık öyle bir neşeyle arkadaşların arasına döndü ki bunun neşesi hoplayıp zıplaması onlardan çok fazlaydı. Çocuklar şaştılar hepsi. Deminki bedbinliğin, deminki karamsarlığın ve şimdiki şevku cezbe nedir bu? O macerayı anlatınca, vasfiyat anlatınca hepsi el kaldırıp dilediler. Keşke bizim de anamız babamız ölseydi de Resulullah'ın himayesini alsaydı. Umumi de öyle değil. Keşke ya bizim anamız babamız ölseyiz de Rasulullah bizi imajetini alsaydı. Allah Resulü hayatta kaldığı müddetçe ona baktı, onu gördü, bakım görümün üzerine al. Allah Resulü vefat ettiği zaman mahzun çocuk yine bir köşede oturmuş mahzun mahzun ağlıyordu. Taşla toprakla beraber ağlıyordu. Dev Ömerlerle beraber dev Alilerle beraber ağlıyor. Başına taştığı topraklarla dudaklarının şunlar dökülüyor. İşte ben şimdi yetim kaldım. Âlemi İslam içinden kalbinden Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı çıkardığı anda yetim kaldı. Camilerinden Kur'anı kaldırdığı anda yetim kaldı. Başına taş saçıp savurması, toprak saçıp savurması, ağlaması gerekir. Rahmeti ilahiden ümit ederiz ki bu donuk, ve alabildiğine katı keyfiyete merhamet etsin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaati olan bulutlara harekete getirsin ve zeminimizi rahmete boyasın. Artık bir sürü sözden sonra burada da bir sürü söz söyleme. Katiyen biliyorum ki sizi de izah ediyor. Hem sizi hem beni yordu. Allah affetsin, yar ve yardımcımız olsun. Ela inna ahsen elkelar muvabbilanizam. Kalamullahi melikilazizilallam. Kamaqalallahu tabarak wa taala fi al-kalam. Viza Qur'anu fesmiyulah wa ansiyulahla kum turhamun. Aüzüllahi min al-shaytanirajim. واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداءا فألف بين قلوبكم فأتبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعفلون صدق الله رظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر قاضما لنبيه وتكريما لفخامة شان الصفي فقال الله عز وجل من قائد المخبران وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على Allahümme salli على سيدنا Muhammedin ve ala محمد Muhammed Kama salli te ala İbrahim ve ala Ali İbrahim fil'alemine Rabbena inneki hamidun majid محمد barik te ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Kama barik te ala İbrahim ve ala Ali İbrahim fil'alemine Rabbena inneki hamidun majid Varda Allahümme anasudrika bi beklüme alfariq ve meru asmana ve alin radiyallahu alhum Ve anis siddetil bakiyeti il aşşaratil mubashyara Ve anis tabi'in alakiyar minhu ve ila